Örgütlü bir e, suç olduğu Beş sene önce e, olay yerinde belliydi. Hepsini anlattık. O günlerin gazetelerine bakarsanız eğer İ, imzalı bir e, cinayettir. E, ama sürekli delil karartma üzerine e, bir politika güdüldü. E, dünkü mahkeme başkanının açıklaması bence tarihi bir açıklamadır. E, yani delillerin karartıldığını, delillerin üzerine gidilmediğini mahkeme başkanı açıkladı. Şu anda yeni bir evreye geldik. Burada bitmedi. Hiçbir şey burada bitmeyecek. Evet. Ee, bu olay istihbarat örgütlerine gider. Ee, bu olayın, yani bunların e, nereye kadar karartılabileceğini evet. e, zannediyorlar. Açığa çıkacak. Yani olan hıransız kaldık. Evet. Bizim acımız o. Beş senedir e, arkadaşımız bizimle değil. Onun aklı, onun yüreği bizimle değil. Ama bu burada bitmeyecek. Oral Çalışlar merhaba alandayız. 19 Ocak görüş henüz başlamadı. Vesenin ardından mahkeme örgüt olmadığına hükmetti ama daha bitmediğini herkes söylüyor. Hatta azavel Erdoğan bile, Başbakan Erdoğan bile yeni yollara çık dedi. Tabii bit yani bu dava böyle bitmez deniyordu ama yani bu kadar utanç verici şekliyle de ilk aşaması sonuçta bitti yani ve evet. bir örgüt yok deniliyor. Ee, ve de e, işte katili azmettiren de serbest kaldı. Dolayısıyla biten bir tarafı da var yani. Bitmez evet. diyenler e, neden e, bitmediğini ya da adaletin neden bu kadar bir şimdi e, gerçekleştiğini de söylemeler yani yani böyle bitmez diyenlerin bir haklılığı vardı. Onlar arka plandaki Örant Suikast'ın ardındaki planlı gücü arıyorlardı. Ama davayı bu şekilde bitirenler de bu cinayeti örtbas etmiş oldular sonuçta. Hatta işte azmettirici Erhan Tunçeli serbest bıraktırdılar. adeta ödüllendirdiler. Yani dolayısıyla buna tabii ki tepki vermek gerekiyor. Evet. Veriliyor da yani aslında tabii benim senaryom ve düşüncem şu aslında eğer o 100.000 kişi 5 yıl önce burada yürüme, yürümemiş olsalardı bu cinayet e, faili meçhul olacaktı. Çünkü e, o gün Samas'tı buraya getirenler onu işte götürmeyi de becermişlerdi, başarmışlardı ve kaybettireceklerdi ama katilin bulunması da bir işe yaramadı. Hani dilim varmıyor ama keşke faili meşhur kasaydı. Ama en azından ortak kanaat bu mu bir devlet suçu ha? olduğu... Yüzde yüz, yüzde, yüzde yüz. Yani bakın istihbarat elemanı olan Trabzon Emniyeti'nin Erhan Tunçel'in bu davadan beraat ettirilmesi ki Tunçel bunu bir yıl öncesinden duyuruyor devletin bütün kademelerine. Onun berati zaten buradaki devlet himayesini ve devletin rolünü gösteriyor. Yani bu bile yeterli bir sonuç. Hani bir yerde bir suç üstü durumu var ama nasıl yargı böyle bir karar verdi bunu da anlamak çok zor. Hani işte 30 tane kamu görevlisi ya da örgütlü bir cinayet. Hani onların bulunamayışı ya da davanın bir yerde yani sadece üç kişinin yargılanmasıyla son bulması buna yükselen bir yani hepimizin vicdanında bir tepki vardı ama bir de o tarafı bir yana bırakıp yani katilleri katili azmettirenlerin serbest kalması da, e, felaket bir durum yani hani laf ne diyeceğiz bilmiyorum yani burada İngilizce herhalde öyle Evet devam edilecek. Yani bu işte yine de bir kamu baskısı. Büyük bu Hrant'ın arkadaşlarının işte gazetecilerin, aydınların siyasi partilerin buna verecekleri tepkiyle avukatları da işte birkaç gündür söylüyorlar. Bir kere daha bunu şey yapacaklar. Yani bu davanın temiz yoluyla tekrar bir yere yani gerçek katillerin bulunması yönünde herhalde seyretmesi için çabalar sürdürülecek. <gülüyor> Yütenkaya merhaba. Merhaba. 19 Ocak 5 sene sonra meydandayız. Üstüne karar açıklandıktan sonra ve örgüt suçu olmadığına hükmedildikten sonra evet. buradayız. Bu dava biz bitti diyene kadar evet. işleyecekti dedik. Neler söylemek istersiniz? Türkiye, Hrant e, kaybettiği günden itibaren bence büyük bir kırılma yaşadı, yaşıyor da. E, beş yıl önce yüz binlerce insan sessizce yürüyordu çünkü umutları vardı, adalete inançları vardı, hukuka inançları vardı. E, gördüğünüz üzere bugün sesler yükseliyor çünkü bütün bu umutlar sarsıldı ve vicdanları artık susturmak mümkün değil. E, her şeyin bir bedeli var hayatın içerisinde diye düşünüyorum. Yani hırantı kaybetişimiz bu ülkeye neredeyse 20-30-50 evet, yıllık bir bilinç sıçraması yaşattı. Ee, bu da iyi tarafından e, bakmak hmm. istediğim ve söylemek istediğim şey. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Alper Turgut, Türkiye Gazetecileri Sendikası Genel Sekreteri. Yani e, bugün 5 yıl dönümün hırantı katledilişinin. E, i̇ki gün önce... Dava sonuçlandı, örgüsüzmüş. O gün, o akşam yürüdük Agos'un önüne. Bugün bir vatan gazetesinde bir haber okudum ve mahkemenin hakimi delil yok ama diyor. Ben de tatmin olmadım, örgüt olabilir diyor. Düşünsenize yani bir dinayet iki gün kala böyle bir şey yaşanıyor. Ee, sanki dalga geçiyorlar yani avukatın dediği gibi gerçekten insanlarla dalga geçiyorlar ama ondan önemlisi e, örgüsüz dedikleri için bu ülkede birçok genç, birçok böyle insanı e, aydınlara, sanatçılara yönlendirmiş oluyorlar, hı hı. E, hedef göstermiş oluyorlar. E, bence e, biz ee, bu eylemlilikleri ve bu şeyi, e, davanın peşine düşerek e, dönüştürmeliyiz. E, çünkü bizim sürekli davalar ve duruşmalarla geçiyor. E, pazartesi günü Ahmet ve Nedim'in e, duruşmasına katılacağız. E, 24'ünde e, Uğur Mumcu'nun ölümlü dönümü. E, yani... Metin Göktepe'nin ikini andık Metin Göktepe'yi bu Ocak ayının başında Yani bizim e, Gazetecilere yönelik olarak e, Ben bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim e, Mücadele etmek de geçiyor Cezaevindeki gazeteci gerçeği var bu ülkede e, İleri demokrasi bence giderek e, Faşizme doğru yürüyor diye düşünüyorum Merhaba Aris Bey de, Her 19 Ocak'ta ve her davada Artık kalıplaşmış bu slogan var e, Hep Hıran için, adalet için Ve bu mahkeme sonrası bir kısım insanın ve bir kısım aydının adalete güvenmediklerini ve artık hani bu sloganın zedelendiğini söylüyorlar. Siz bu düşünceye katılıyor musunuz yoksa adalet beklentisi sadece iktidardan beklenilecek bir şey değil midir? Ee, şöyle söyleyeyim. Dünkü iki gün önceki karardan sonra artık Türkiye'de adalet sistemine inancın kaldığını zannetmiyorum. E, siyasetçiler beni bunu söylerken halktan bir şey beklemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum. Siyasi irade gösterilmeden bu ülkede e, bu adaleti aklayamayacaklar ve adalet bu şekilde e, göçmüş, çökmüş bir şekilde e, kalacak. Yargıtay süreci diyorlar. Yargıtay süreci ne zaman başlayacak bilmiyoruz. O zamana kadar da Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın nasıl bir tavır alacağını bilmiyoruz. Her sene yapılıyor bu. Evet artık kemikleşti belki de ama her sene aynı şeyi tekrarlıyor. ...ve söylemeye de devam edeceğiz. Ee, bu şekilde de devam edecek bunlar. Müslüman burada olmamızın anlamı, asıl sebebi iki, daha iki gün önce mahkemede resmen bir tiyatro sergilenmiş olması. Yani birinci derece faillerden bir insan çıkıyor, Dostoyevski'lerden şeylerden alıntılar yaparak bir savunma yapıyor. Üç saate yakın sürüyor ve bu insan beş yıl hapise attığı için şu anda tahliye oldu. Elazığ'da evine gülü oynaya gidebildi. Ama şu anda yani resmen bir tiyatro sergilendi ve bunun direkt sadece iki gün öncesine denk gelmesi... 2019 seneki gelmesi resmen e, din kalesinin avukatı Fethiye Çetin'in söylediği gibi bu resmen Hrant'ın arkadaşları ve ailesiyle dalga geçmek gibi bir şeydi. E, yani son perde de en büyük dalga yapıldı. E, biz de bugün burada toplanarak hem e, yargının vermiş olduğu yanlış kararı ve e, faillerin bu derece saklanmasına e, her zaman söyledik er, bu, bu cinayetin bu suikastın arkasında Ergenekon terör örgütü var. Ama bunlar hep görmezden gelindi. E, savcı mühtali aslında bunlar evet arkasında Ergenekon vardı ama bağlantılar bulunamadı. Ya yani bu bir gerekçe olamaz. Ve biz bugün burada hem e, mahkeme kararını protesto etmek için, bu tiyatroyu oyunu bozmak için hem de e, arkadaşımı sıran için toplandık. Hı hı. Her zamankinden daha kitlesel olduğumuzu düşünüyorum. Ve iyi bir cevap olacağını düşünüyorum bu mahkemeyi karşıya. Bu olmanın sizin için anlamı nedir? Ya anlamı şudur, faşizme karşı, haksızlığa karşı, ezilen haklara yanında olmak, Mersel Hıran e, yıl dönemi vesilesiyle bildiğiniz gibi katilleri bir kişi içeride kaldı, diğerleri bıraktılar. E biz buna karşı gelmişiz dur demek için maalesef 30 yıldır böyle haksızlıklar karşı yürüyoruz devletten serseda yok ama pes etmeyeceğiz demokrat aydın yazar insan haklarından e, yanında olanı öldürülüyor gerçekten bu devlette de karanlık bir devlet var jiten var görüyorsunuz mersela. Ermenilere, e, Alevilere, Kürtlere hep soykırımdan geçmişler. Kınıyoruz. Onun için e, Hıran, Dink'in ailesini yanında olmak ve bu tür şeylere karşı olmak için geldik. Yani şu anda bugün bizim için 19 Ocak 2007'de Hrant'ın katledilişinin de aynı hisleri ve duyguları yaşıyorum ben şu anda. Buradaki kalabalık da sanırım benimle aynı duyguların paylaşıldığını bir kanıtı diye düşünüyorum. Ee, artık e, kamuoyunun gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bu dava da böyle bitmeyecek. Utanç duyuyoruz sonuçta. Yaşan Seven merhabalar. Beşinci sene malum dava sonuçlandı ve hani, buradayız. Sizin için özellikle bu seneye dair olarak soruyorum. Burada olmanın anlamını Yani ilk aklıma gelen kelime öfkeli olmak. Yani bu açıklanan ve öfke duymamak gerçekten çok zor. Yani Türkiye bir kez daha adaletin ne kadar Hı. zayıf olduğunu gösterdi bu kararla diye düşünüyorum. Hı. Öfkemi göstermek için buradayım. Bu ülkede azınlık kabul edilen, şimdiye kadar bu konuda çok zulüm görmüş, katliamları vurmuş tarihte. Bugün de devam eden bu cinayetleri dur diyebilmek, onların yanında olduğumuzu hissettirebilmek, onlarla kardeş olduğumuzu hissettirebilmek için buradayız. İster Ermeni olsun, ister Kürt olsun. Kim acı çekiyorsa, insanım diyen herkesin e, onların yanında, onlarla birlikte, onlarla omuz omuza olması ve onların acılarını paylaşması gerekir. Bu niyetle buraya geldik. E, bu öfkeyle buraya geldik. E, her zaman onların yanındayız. E, bunu da bugün göstereceğiz tekrar. Merhabalar Karay Bey. Bugün Hıransız 5. yılımıza girdik. Dava 2 gün önce sonuçlandı. Fakat Hıransız'ın arkadaşlarında dediği gibi, dava bizim nazarımızda bitmedi dedi. Bunun üzerine Mehmet Uğurancı'nın artık umut değil inadı bindi. İşte de sizler neler düşünüyorsunuz? Onlardan farklı düşünmüyorum. E, Hürantinki öldürüldükten hemen sonra emniyet müdürü bunun münferit bir olay olduğunu söyleyip balistik incelemeyle bu sonuca vardıklarını ifade etmişti. Oysa daha silahın incelemesi bile bitmemişti. O zaman bize söyledikleri ilk şey bu münferit peşini bırakın. Eğer 20 Ocak'ta buraya Ağustos'un önüne insanlar gelmeselerdi o gün samasti bulamayacaklardı. 21 Ocak'ta, 22 Ocak'ta, 23 Ocak'ta buraya insanlar gelmeseydi Asın, Yasin Ayel'e ulaşmayacaklardı. 5 yıl geçti. 5 yıl sonunda adalet sistemiyle dalga geçen, adalet anlayışıyla dalga geçen bir karar ortaya çıktı. Eğer bu davanın peşini bırakırsak aslında ülkenin peşini bırakmak, ülkeye sevdanın peşini bırakmak demek. Bu ülkeye, bu ülkede yaşamak, beraber yaşamanın asgari koşullarını, demokrasiyle her insanın bu davanın peşini bırakmaması gerekiyor. İki tane milliyetçi gencin yaptığı bir şey değil. Bunların hepsinin arkasında bir örgüt var. E, Fethiye Çetin o kadar kayıt sildiler. E, Akbank'ın kayıtları silindi. Möbese kayıtları silindi. Hatta kameraya bakıyorum şu anda nerede olduğunu. Kamerayı bile göremiyorum o gün burada olan kamerayı. Şans eseri bundan kayıtlarla iki kişinin daha o gün cinayet, cinayet günü burada olduğu kanıtlandı. Ee, ona rağmen savcılar hiçbir şey yapmadı. Ee, beraat ettirecekleri insanın kararını vermeyi unuttular. Kendileri de zaten sonuçtan mutlu değiller. Adalet ismiyle müsemma AK Parti'nin... Siyasetçileri mutlu değiller, peki bu kararı aydakiler mi verdi, uzaylılar mı verdi? Lütfen artık dalga geçmesinler insanlar. Umudumuz var mı? Var. Ama inat edeceğiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Ee, örgütlü olduğu ortaya çıksaydı soruşturma büyüyecekti. Ve bu konuda ihmali olan devlet görevlileri bu davanın içerisinde değerlendirilecekti. Ki ceza muhakemeleri usul kanununa göre bu yapılması gerekir. Adi olsun adi olmasın her davada da yapılan budur. Bu yapıldıktan sonra devlet görevlileri ne yapacaklardı? Yavaş yavaş hangi üstlerinin onlara baskı kurduğunu, hangi üstlerinin onları dinlemediği ortaya çıkacaktı. Ve arkasından çorap söküğü kadar çabuk olmasa da dikkatli bir savcıyla, çalışkan e, bir mahkeme heyetiyle bu iş sonuna kadar sürdürülebilirdi. Bunu engellediler zaten ama engelleyemeyecekler. Bundan sonra engellemeleri mümkün değil. Evet Açık Radyo'dasınız Açık Dergi programına 19 Ocak'tan alan kayıtlarıyla başladık. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet bugün bir de yürüyüş olacağını birkaç gündür duyuruyoruz. Yürüyüşün çağrısında yine e, tekrarladık burada. Agosa yüründü. iki saatlik bir yürüyüş epey de kalabalıklı bu evet. alandan seslerle açtık. Bu akşamın Açık Dergisi'ni bugünkü eyleme katılan insanların seslerini duyduk. Orhan Alkay ile. Başladık ardından Derya Sazan sesini duyduk sonra Gülten Kaya ile devam ettik. Listede epey uzun bir kısmını yayınladık sadece bugün eylem sırasında yaptığımız söyleşilerin konuşanların ortak paydasının 5 yıl sonra örgüt suçu yok denilerek bitirilen ranting davasının bu ilk safhasında yeniden noktaya itirazı e, olmaları olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinin ortaklığının. Onların seslerini aktaralım istedik ve 19 Ocak yayında esasında bu minvalde devam ettirmek niyetindeyiz. Evet esasında iki gün önceki dava sonrasında... Bir şekilde bozulan moraller ve adalet olan inancın yerlerde olmasının ardından bugünkü kalabalık ve e, konuştuğumuz kişilerde de gördüğümüz umut esasında e, bu davanın Koray Çalışkan'ın da son dinlediğimiz kayıtta Koray Çalışkan'ın da söylediği gibi artık bunun durdurulamayacak olması, devamının gelmesinin e, önemli olması ve bir şekilde e, zaten yapılan açıklamalarda en son birkaç saat önce sanırım savcının yaptığı e, bir açıklama sonrasında e, kararın e, yasaya aykırı verilmesi e, Bugünkü 19 Ocağın aslında bir şekilde ne kadar umut verebileceğini ya da önemli olacağını bize gösterdi. Belki kayıtlardaki sesleri hatırlatmak gerekebilir. İlk de söylediği gibi Daira Saza, Gülten Kaya ve Orhan Alkayı duyduk. Ardından Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Alper Turgut gazetecilerden bahsetti. Yakın zamanda Uğur Mumcu'nun anması olacağını ve Metin Göktepe'nin de anıldığını söyledi birkaç hafta önce... Ardından Ağustos Genel Yayın Yönetmeni Aris Nalcı ile bir görüşme yaptık. Zeynep Tambay, Koray Çalışkan dediğim gibi Levent Şensever Durde Genel Başkanı ve esasında o gün bugün içinde anmaya gelmiş yaklaşık 40 bin kişiden birkaç tanesinin de seslerini duydunuz. Evet, saat 1'de yürüyüş Taksim'den başladı. Taksim Gezi Parkı'nın önünden Hrantink'in ailesi en önde Ağustos'a kadar yüründü. Söylediğimiz gibi yaklaşık 2 saat boyunca duyduğumuz kadarıyla Twitter bilgisi olduğunu başında söyleyeyim. Polis tersizine göre evet. 40 bin kişi ama bizim eylem tecrübelerimizden gördüğümüz kadarıyla neredeyse 70 bine yakın olduğu da söyleniyor. Bunda çok bir önemi yok. Zaten basında artık görmezden gelemedi davanın. Bu geldiği safhadan ötürü karinkara karşı devam edeceğiz yayınımıza. Kısa bir aradan sonra o da artık köprüden önceki son çıkışta izliyor. Geldiğimiz safha hakkında oradan hakkıyla geçmeden tamamlanacak ödeşme, kurulacak düş, inanılacak adalet, yaşanacak memleket yok demiş. Öbür türlüsü sadece yalan olur ve bir gün başımıza yıkılır, altında kalır hep birlikte dedi. Evet epey de uzun bir e, söyleşi, balkon konuşması. Ağustos'un balkonundan yapılan konuşma. Biraz sonra ona kulak vereceğiz. Öncesinde biraz müzik dinleyelim. Uğudi bir parça geliyor Derdimin dermanı yok. <Sessizlik> the other 9 Ocak yayınımıza 365 gün Hrant albümüyle devam ediyoruz. Mario Matosyan'dan bir parça dinleteceğiz sizlere. Ardından Karin Karakaşlı'nın bugün yaptığı konuşmayı duyma imkanını bulacağız. Hepsini yayınlıyoruz. Dinleyeceğimiz parça Knotso Rizarindak. <Sessizlik> sonri zarina da ye ya jahan manji edilen bir Ermeni gazetecinin cenazesi hepimizi buluşturdu. Çünkü hram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 uskastesin balkonundan Karin Karakaç'sının yaptığı konuşma. Sonunda da Bülent Aydın'ı duyduk bütün yürüyüşü ses arabasının üzerinden evet. koordinatte alanda olanlar zaten tanıyorlar muhtemelen sesini. Evet belki de 23 Ocak 2007'den sonraki en büyük kalabalık olduğunu söyleyebiliriz. Belki değil. Hatta rahatlıkla. Evet. Söyleyebiliriz bunu. Bu son kararla birlikte şimdi bir kez daha 19 Ocak 2007 Ciner gününde izledi. Karin Karakaşlı konuşmasında Hrant'ın operasyonlarla daraldığımız komplolarla bunu aldığımız bu günlerde özellikle yan yana görmek isterdi. Hepimizi demiş. Evet ve esasında artık söz söylemek, biraz önce Bülent Aydın da söylediği gibi söz vermek zamanlıdır. Bu dün yaptığımız söyleşi ...götürdü benim aklım aslında Burak Güven... ...Mor Bötesi grubundan Burak Güven... ...bugünkü yürüyüşe bir çağrı yaptıktan sonra... ...ortak akıl... ...ortak aklın artık yürüyüşlerin dışında... ...başka bir yol bulması gerektiğinden söz etmişti... ...yani umutsuzuz, şu an inadımız var... ...ve bu inadın olduğu hal içinde... ...o yolu birlikte bulmak gerektiğinden... ...bahsetmişti... ...biz de şimdilik belki de dileyelim ki bu... Büyük kalabalık, 40 bin ya da 70 bin çok önemli değil esasında. Ama bu büyük kalabalığın e, adaletsizliği ortadan kaldırmak için bulacağı, yürüyüşlerden başka bulacağı yollar olsun önümüzdeki dönemde. Evet, şimdilik inadımız sürüyor. Ondan evet. sonra da sürecek. Böyle de kapayabiliriz galiba. Saat 18.56 oldu. İlk saatini Açık Dergi'nin, bu akşamki Açık Dergi'nin, 19 Ocak Açık Dergi'sinin tabii ki Hrant'ınki... E, Ad, ad, adımış olduk evet. bir kere de 2007'den bu yana yapıyor olduğumuz üzeri şimdi haberler burada olacak evet. adından açık dergi devam edecek açık dergi İş sanatın sunduğu açık ki devam edecek. Bu topraklarda Ermeniler ve Türkler, Yahudiler, Rumlar, Süryaniler, muhtelif etnisiteler yüz yıllardır, bin yıllardır birlikte yaşadık. Müziklerimiz birbirine benzedi, kelimelerimiz birbirine karıştı. Buna halk dilinde aynı güneşte çamaşır kuruttuk derler. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo. <Sessizlik> Reklamlar